Nefs ve kalbin misali. Alemi emirden iniş yapan ruh, toprak cüzlerinin özünden oluşan ruhi hayvani yani nefs birleştikten sonra bir tek şeydir. Ve bu itibarla nefs denildiği zaman insanın hakikati kastedilir. Bu hakikat ise bölünmeyi kabul etmez. Ancak nefs işlemiş olduğu fiilin ismiyle isimlendirilir. Mesela şeriat dairesinden çıkıp istek ve arzularına uyduğu zaman kendisine nefsi emmare denilir. Yaptığı kötü işlerden dönüş yapıp, mazide yapmış olduğu kötülüklerin üzerine pişmanlık duyarsa ve kendi kendini kınarsa levvame, çok kınayıcı ismini alır. Ve bu hakikati insaniyeden ibaret olan nefs, kalbe muvafakat göstermekle bil külliye, Allah'a müteveccih olup rücu ederse mutmainne, eşit delillere ihtiyaç bulunmaksızın inancında sükunet bulmuş diye isimlendirilir. Binaenaleyh kalbe muhalefet göstermekle şeriat dairesinden ayrılan ve kendi isteklerine uyan nefsten başkasına nefse emmare denilmez. Umum itibariyle insan hakikatinin bir şıkkı, şehvet ve gazap kuvvetinden mürekkep ve toprak cüzlerinin özünden oluşan hayvani ruh yani nefstir. Bu nefs gerek insanın ve gerekse bütün hayvanların bedeninde kıl halinde döşenen tablo gibidir. Tabipler buna sinir sistemi demektedirler. Fizik dairesinde dahil, merkezi beyincik, şehri ise tüm beden. İkinci şıkkı ise yine bu kablo sisteminin içerisinde bulunan fizik kanunlarının dışında kalptir. Kalbinde iki türlü askeri vardır. Birincisi gözle görünen, ikincisi basiret, eşit kalp gözünden başkasıyla maddi ve hissi olarak görünmeyen askerler eşit batıni duygulardır. Kalp, kaptan, nefs ise gemisidir. Yahut da nefs kafes, kalp ise o kafesin içindeki kekliktir. Yahut da bedenin içerisindeki nefs, kablolar, o kabloların içerisindeki enerji kalptir. Bu kalbin merkezi de bedenin sol memesinin iki parmak aşağısındaki yürektir. Nefs ve kalbin ve askerlerinin arasında daima muhalefet bulunmaktadır. Nefs, ruhu daima dünya hayatının idamesine, kalp ise ruhun asıl isteği olan uhrevi saadete, mana alemine davet eder. Bunun içindir ki, insan ne kadar maddeye dalmış olursa olsun, madde alemine göre hayali sayılan mucize, keşif, keramet gibi şeylere kulak verir ve meyleder. Kalbin yahut diğer ifadeyle nefsin müşahede edilen askerleri, el, ayak, göz, kulak, dil ve sair zahiri azalardır. Bu itibarla kalp, bütün bedenin sultanı, bedenin içindeki sinir sistemi yani bütün cihetleriyle nefs ise reayası gibidir ve kalbe itaat etmek üzere yaratılmaktadır. Mesela göze açma emrini verdiği vakitte açılır, kapatma emrini verdiği vakitte kapatılır ve böylece bütün ağzalar. Allah Teala ruh için nefsi, dünya hayatının irade ettiği zamana kadar idamesi için yarattı. Kalbi de madde aleminden mana alemine, uhrevi saadetlere ulaşması için yaratmıştır. Sonra kalbi bedenin içerisindeki nefse bindirmiştir, eşit hakim kılmıştır. Ruhu da ikisine hakim kılmıştır. Artık ruh bazen kalbe ve askerlerine, bazen de nefse ve askerlerine uyar. Tıpkı bir hükümdarın bazen iyi ve merhametli olan reayasına, bazen de kötü ve insafsız reayasına uyduğu gibi. Ayrıca Allah Teala kalbe, nefse vermemiş olduğu ilmi, hikmeti ve fikri bahşetmiştir. Bu üç kuvvetle de insan sair hayvandan ayrılır. Allah Teala, Nefsin hayatın idamesine, yer küresinden çıkan şeylere sebep kıldığı gibi kalp içinde uhrevi hayatının saadetini kazanmasına imana dayalı ilim ve salih ameli yaratmıştır. Ve bin netice insan bu ilimden ayrıldığı zaman hayvan gibi nefsi emmari'nin galibe çalmasıyla canavarlaşır. Ona döndüğü zaman da nefsi mutma inlerin galip gelmesiyle de melekleşir ve melekten üstün olur allah Teala her ne hikmete mebni ise dünyevi hayatın levazımları için aklı yeterli kılmıştır. Ama uhrevi hayat için ise ayrıca peygamberleri de uhrevi saadetleri tarif etmek için davetçi olarak göndermiştir. Zira akıl, uhrevi hayatının saadetini idrakten acizdir. Ve nitekim allah Teala şöyle buyurmaktadır. فَاِنْ لَمْ يَسْتَج۪يبُوا لَكَ فَعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَٓاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اِتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًا مِنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ Habibim de ki, eğer onlar, nefse emaresi kendisine hakim olanlar sana eşit davetine teslimle icabet etmezlerse, bil ki onlar sırf heveslerine uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın kendi nefsinin istek ve arzularına uyandan daha sapık kim olabilir? Şüphesiz Allah zalim güruhunu doğru yola iletmez. Ali Kerram ve Cehennem'den gelen bir rivayette hadisi i şerifte de şöyle buyrulmaktadır: İnne eşedde ma atakhawfu alaykum haslatan itiba'u al-hava ve tul al-amel. Fama itiba'u al-hava fe innehu yu'dilu an al-haqqi. Fama tul al-amali fel hubb dunya Şiddetle siz ümmetimin üzerinde en korktuğum şey nefslerinin, şeriatin haricinde olan heva ve heveslere uymaları. Ve emel olmak üzere iki haslettir. Ama hevaya uymak, hakikaten o hak ve gerçekten çevirir. Tuğli emel ise dünya sevgisidir. Nefsin heva ve hevesine ittiba ve tuğli emel en büyük hasarete sebebiyet verir. Nitekim hadis-i şerifte, اَلَا اُنَبِّئُكَ بِشَرِّ النَّاسِ مَنْ اَكَلَ وَحْدَهُ وَمَنَ عَرِفْتَهُ وَسَافَرَ وَحْدَهُ وَدَرَبَ عَبْدَهُ اَلَا اُنَبِّئُكَ بِشَرِّمْ min هَذَا Men yubghidu nase ve yubghidunhu ala unebbuka bişerrin min haza men yuhşa şerruhu ve la yurja hayruhu ala unebbuka bişerrin min haza men baa ahiretahu bi dunya gayrihi ala unebbuka bişerrin min haza men ekala dunya bi'd-din dikkat insanların en şerlisinden seni haberdar edeyim tek başına yiyen nimetini gayrından engelleyen Tek başına sefere çıkan ve kölesini, eşit idaresi altında olan kimseyi dövendir. Dikkat! Bundan daha şerlisinden seni haberdar edeyim. Hem cinsi olandan, eşit meslektaşlarından ve hem cinsi de kendisinden bu eden kimsedir. Dikkat! Bundan daha şerlisinden seni haberdar edeyim. İnsanların şerrinden korktuğu ve hayrı umulmayan kimsedir. Dikkat! Bundan daha şerlisinden seni haberdar edeyim ahiretini başkasının dünyasıyla satın alan kimsedir. Dikkat! Bundan daha şerlisinden seni haberdar edeyim. Dini sebebiyle dünya nimetini alıp yihendir diye buyuruldu. Hele hele çoluk çocuklarının nafakasını haramdan toplayan, dini, dünyevi herhangi bir maksada ulaşmak için vesile edinen kimse en çok ziyana razı olmuştur demektir. Ve yegane bunların sebebi nefsin istek ve arzularına uymak ve tuğle emeldir. i̇mam Gazali diyor ki Gazap ve şehvet kuvvetlerinden mürekkep olan nefs, bazen adam akıllı tam manasıyla kalbe boyun eğer, ona yardım eder, kalbin suluk ettiği yolda devamlı seferde ona muvafakat gösterir, bazen de kalbe isyanda bulunur, azgınlık yapar, hakkına tecavüz eder. Nihayet kalbi emri altına alarak uhrevi saadetlerden uzaklaştırır. Şüphesiz kalbin gazap ve şehvet yollarına girmesi, doğrusu onlara esir olması, kendisinin helaki, ...ve ulaşacağı ebedi saadetin seferinin kesilmesidir. Nasıl ki nefsin şehvet ve gazap olmak üzere iki kuvveti varsa... ...böylece kalbinde ilim, hikmet ve tefekkür olmak üzere üç askeri vardır. Salike gerekli olan gerçek vazife, kalbine yardımcı olmakla ilim, hikmet ve tefekkürden yardım istemesidir. Çünkü nefs tabiatıyla kalırsa, hiçbir şeytandan olduğu için son son şeytani yollara girer. Bu takdirde nefsin şehvet ve gazap kuvvetleri kalbe musallat olmakla, Hizbullah'tan olan kalp, hiçbir şeytana iltihak etmekle helak olur ve ebedi apaçık olan hüsrana uğrar. İnsanların birçoklarının hali budur. Zira hilelerinde ve tuzak kurmalarında şehvetlerine akılları boyun eğmektedir. Halbuki tam bunun aksi gerekirdi ve şehvetlerinin akıllarına tabi olmaları gerekirdi. İşi akla yaklaştırmak için bir misal verelim. Bedende insan nefsinin misali yani zikredilen nefs latifesinin misali bir memleket ve şehirdeki hükümdarının misalidir. Zira beden nefsin memleketi ve alemidir, karargah ve şehridir. Nefsin duygu ve azaları ise sanatçı ve ameleler gibidir. Düşünen akli kuvveti ise hükümdarına her hayrı isteyen müsteşar ve akıllı, anlayışlı vezirler gibidir. Nefsinin şehvet kuvveti ise Şehre hayat levazımlarını getiren kötü hizmetçi gibidir. Gazap kuvveti ise memleketi koruyucu amirler gibidir. Fakat hayat levazımlarını beden şehrine getiren şehvet kuvveti, gayet yalancı, hileci, aldatıcı, çirkin bir şahıstır. Ancak hayır isteyen ve hayırlı nasihatçı kimselerin suretiyle suretlenmiştir. Her bir nasihati altında bir şer ve verdiği her şerbetin içerisinde bir damla zehir vardır. Vezirle çekişmesi, sözünü dinlememesi, görüşlerini beğenmemesi ve tedbirinin nazara itibara almaması adetidir. Bundan dolayı hiçbir saatte vezire karşı gelmekten ve muarazada bulunmaktan ayrılmaz. Nasıl ki memleketin padişahı, tedbirinde veziriyle istişare ettiği, maslahatın bu kötü hizmetçinin muhalefetinde görüşlerini yıkmakta olduğunu bildiği ve bundan dolayı ondan yüz çevirdiği, koruyucu amiri edeplendirip vezirin emne verdiği, ve bu hilekar hizmetçiye musallat kıldı. Memleketin tüm işleri nizam bulup ve adaletle yerleşip hükümran olunması için de o hileciyi ve tabilerini, yardımcılarını kendi emri altına aldığı zaman beldede iş tamamlanıp nizam ve intizam gerçekleşiyor ve kendisi de her hususta ihtiyasız oluyorsa böylece nefste eşit insan ruhu akıldan yardım istediği, razap kuvvetinin hamiyetini, eşit korumasına edeplendirdiği ve şehvete musallat kıldırdığı bir sefer gazap kuvvetinin mertebesini, rütbesini indirmek, şehvet kuvvetine muhalefetle tecavüzlerini engellemek ve şehvet kuvvetine gazap kuvvetinin emri altına aldırmak, başka bir kere şehveti kahredip gazabı ona musallat kılmak, istek ve arzularının çirkinliğini göstermek sebebiyle her birinin yardımıyla diğerine galip geldiği zaman da bütün kuvvetleri yani ilim, hikmet ve tefekkür kuvvetleri muhtedil haline gelir, ahlakı güzelleşir beden de kalp gibi yararlı olur ve böylece kalbin yararlı olmasıyla tüm beden azaları ve duyguları muhtedil haline gelir. Bu yolu terk eden Allah Taala'nın. Afra'ite man ta'hd ve ala ilmin ve khate' ala ve ve ala min Habibim, nefsinin kötü istek ve arzularını, eşit duygularını, kendisine tanrı edinen. Ve bu sebeple Allah'ın da kendisini herhangi bir bilgi üzerine saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan sonra kim doğru yola eriştirebilir? Hala daha akıl erdirmeyecek misiniz? Mealindeki ayet-i kerime de vasfettiği, heva ve hevesine tapan kimse gibi olur. Münavi, Arif-i Billah Cüneyt Bağdadi'den naklen diyor ki, nefsini istila eden, yani emri altına alan kimse efendidir, reis'tir. Nefsinin hevası kendisini istila eden kimse ise köledir, esirdir. Rabbinin hükmü kalbine galip olmayan kimse ise kendi istek ve arzularına tapmaktadır. Gençlikte ekseriye çehvet ve gazap kuvvetleri galiptir. Allah azze ve celle nefsi şeriatın idaresi altına sokanı beğenir. Bu itibarla hadis-i şerifte İnna Allahu Taala leyacebu mine şabbi leyset lehu sabvetun Gerçekte Allah Teala gençlerden nefsinin istek ve arzusuna meyli olmayanı beğenir buyurulmaktadır. Konevi diyor ki, Şehvet ve gazap tabiatıyla nefs genç kimseyle çekişir. İstek ve arzularına sevk etmek ister. Şeytan da bu hususta yardım eder. Bununla beraber sabvet yani şehvet ve gazap itibariyle nefsin istek ve arzusuna aşırı meyli olmayan elbette beğenilir. Kimisi de, Şehvet ve gazap kuvvetlerinin dolusuna yakalanan sonra da tövbe eden kimse daha beğenilir dediler. Fakat ela ya rubbe nefsin taimetun naimetun fi dunya caiatun arietun yawm el kıyameti ela ya rubbe nefsin caiatun arietun fi dunya taimetun naimetun yawm el kıyame ela ya robbe mukrimin nefsihi ve huve leha muhin ela ya rubbe muhin li nefsihi ve huve leha mukrim <gülüyor> ala ya rubba mutakhawidun mutana'im fima afa Allahu rasulihi ma lahu 'inda min khalaq ala wa in 'amal al jannati huznun bi rabbetin. ala wa in ala ya rubba shahwatin sa'atin awrasat huznan tawila gafil insan niche nefsin istek ve arzularını kendisine tattıran dünya nimetlerinde lezzetlenen vardır ki Kıyamet gününde aç ve çıplaktır. Dikkat ey gafil insan! Nice dünyada aç ve çıplaklar vardır. Kıyamet gününde çeşitli lezzetlerden tadar vehtule nimetlerle nimetlenir. Dikkat ey gafil insan! Bütün özelliğiyle nefsine nice ikram ediciler vardır ki, kendisi onu alçaltmakta rezil rüsva etmektedir. Dikkat ey gafil insan! Nice nefsini alçaltıp rezil eden kimseler vardır ki, kendisi ona ikram etmektedir. Dikkat ey gafil insan! Allah'ın Resulü üzerine döndürdüğü ganimet gibi şeylerde nice sokulup nimetlenen vardır ki Allah'ın nezdinde kendisine hiçbir pay yoktur. Dikkat ey gafil insan! Gerçekte cennetin ameli yokuşa çıkmakla beraber zordur ve gerçekte ateşin ameli iniş olmakla beraber kolaydır. Dikkat ey gafil insan! Nice bir saatin şehveti vardır ki uzun bir zaman olarak üzüntüyü meydana getirir, doğurur. Mealindeki hadis-i şerif Konevi'nin sözünü teyit etmektedir. Allah Azze ve Celle her bir insan için dört göz vermiştir. İki göz nefsin merkezine bağlı yani dimağa bağlı maddi ve zahiridir. Bu gözle insan eşyaları görür, tıpkı hayvan gibi aleyhinde ve lehinde olanları bu göz vasıtasıyla idrak eder. Bu kabilden en mükemmel göz bal arısına verilmiştir. Demek bal arısının gözleri insanın gözlerinden daha ileridir. Ayrıca Allah Azze ve Celle her bir insana manevi iki göz vermiştir. Bu gözler ise kalbe bağlı ve gayb alemini idrak etmeye, görmeye elverişlidir. Bununla insan maddenin ötesini görür. Nitekim erbab-ı hakikat bu gözle insanın iç alemini keşfederler, onlarca kalbi gözlerin hakikati gayet açıktır. Birinci gözle insan bedene gıda olabilecek yemeye, giymeye elverişli hayat levazımlarını görüp keşfettiği gibi ikinci gözlerle Ali ve uhrevi baki hayatın levazımlarını bakıp keşfeder, idrak eder. Allah Azze ve Celle'ye yakınlık ve uzaklık derecelerini bu gözle idrak eder. Kimisine maddi göz galip gelir, yani nefs galip gelir, kimisine de kalp gözü galip gelir, kimisi de her iki cihetle eşit olarak görgü sahibi olur. Kur'an Hakim'de قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُمْ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِ نَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَعَلَيْكُمْ بِحَفِ Size Rabbiniz tarafından basiretler, eşit mana alemini görmeye elverişli kalp gözleri verilmiştir. Artık kim hakkı, eşit tevhid, nübüvvet, haşra gönderilmek, hesap delillerini görürse, yani bilip iman ederse, onun bu görgüsünün faydası kendisinedir. Kim de kör olursa zararı yine kendisinedir. Ben, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin üzerinizde bekçi ve koruyucu değilim. Malimdeki buyurulan ayeti kerime, her bir insanın dört gözlü oluşunu apaçık beyan etmekte ve hakikatte maddi gözlerin değil, manevi ve kalbi gözlerin körlüğü veyahut da görür hallerinin daha ehemmiyetli olduğunu beyan etmektedir. Nitekim Ebu Suud ve İmam-ı Fahreddin Razi dediler ki, yani nasıl ki güneşin aydınlığı sebebiyle hissi şeyler gözlerde suretleniyorsa, böylece Kur'an ve de manevi aydınlığından dolayı kalp gözünde ahiret yani kıyamet ahvali ve dinin gerçek sureti suretlenir. Bu hikmete memni, size Rabbiniz tarafından basiretler, eşit mana alemini görmeye elverişli kalp gözleri verilmiştir. Artık kim hakkı, yani tevhid, nübüvvet, haşre gönderilmek, hesap delillerini görürse, bilip inanırsa, onun bu görgüsünün faydası kendisinedir. Kim de kör olursa zararı yine kendisinedir. Ben, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin üzerinize bekçi ve koruyucu değilim. Malindeki ayeti kerimede tevhid ve nübüvvet delilleri, Basiretler eşit kalp gözleriyle isimlendirildi. Yani allah Teala tarafından insanlara bildirilen tevhid ve nübüvvet delilleri sanki kalbin içerisinde tabiilenmiş suretler gibidirler. Artık kim ona bakarsa kendi nefsi için bakmıştır. Kimin de basireti kör olursa karşıdaki tevhid ve nübüvvet delillerini görmez ki kalbinde dinin hakikati suretlenip tabiilensin. Nefsi emmaresi kendisine galip olanın aklı maddi gözlerinde ve idraki de görmesinde hudutlanmaktadır. Nefsi emmaresi mağlup olan kimsenin idraki ise maddi gözlerinin ötesinde yani kalbindedir. Zira nefsi emmare kendi kendine ve hatta kimden korkarsa ona kimi severse ona tapmak tabiatı üzerinde yaratıldı. Ve tabiatından ayrılması kendisine teklif edildi. Nefsi emmaresi kendisine mağlup olan ise kalp gözüyle her cihetle kendisinin Rabbine muhtaç olduğunu bilir, idrak eder. Dolayısıyla iman eder ve bin netice Rabbinden başkasına tapmaz, asla şirke düşmez. Binaenaleyh Allah Azze ve Celle'den başkasının hükmünü talep etmek nefsin hevasından sayılmaktadır. Nefsin hevası ise en büyük tağuttur. Nefs tağutu inkarla Rabbinin rububiyetini kabul etmekle mükellef kılındı. Nefsi emmadenin hevasını yok etmek ve onu esir almanın yegane çaresi ise nefsin Allah Azze ve Celle'nin hükmüne teslim ettirilmesidir. Kurtuluşu da budur. Basiret galip olan kimse, nefsin bu esaretini müşahede etmekle uhrevi alemin hayatını idrak ettiğinden ona hazırlık yapar, daimi bir surette kazanılmasının levazımlarını, sebeplerini araştırır. Bunun için de allah Teala, nefs emmaresine değil, kendi hükmüne teslim olan basiret sahiplerine hitaben, ''Kul ya ibâdiyellezîne esrafû alâ enfusihim lâ teknetû min rahmetillâh, innâllâhâ yegfiru zhunûbe cemî'â, innâhu huvel gafûrururrahîm.'' En iyi bu ile rabbikum ve eslimu lehu min qabl an yetiyakum al azab thumma la tunsarun vettabiu ahsana ma unzila ileykum min rabbikum min qabl an yetiyakum al azab baghatan wa antum la tash'urun Habibim de ki, ey kendi nefsleri aleyhinde hadlerini aşan kullarım Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin çünkü Allah bütün günahları bağışlar Gerçek şu ki o kafur ve rahimdir. ciddi bir pişmanlık duyarak Rabbinize dönün onun hükümlerine teslim olun. Size azap gelip çatmadan önce, sonra yardımlanamazsınız. Rabbinizden indirilen en güzeline, Kur'an ve hadisin hükümlerine tabi olunuz. Hayatınıza hakim kılınız. Sizler farkında olmayarak ansızın başınıza azap gelmezden önce buyurmuştur. Dikkat edilirse ayeti kerimenin başında ey kendi nefsleri aleyhine hadlerini aşan kullarım diye buyuruldu. Demek her insan Allah'ın kulu değildir. Bilekiz onun kulu iman etmekle nefsinin tağutuna tapmaktan kurtulan kimselerdir. Binaenaleyh ancak imani nifak, küfür ve şirkten büsbütün arınan, Rabbinin rububiyetini kabul eden Allah'ın kuludur. Bu idrak ve kabule ulaşmak için hadisi şerifte كُنْ فِي الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيبٌ اَوْعَابِرُ سَب۪يلٌ وَعُدْ نَفْسَكَ مِنْ اَهْلِ الْكُبُورِ ''Dünyada vatanından uzaklaşıp hasretinde bulun, sanki sen garipsin, bilakis geçen yolcusun ve nefsini kabir ehlinden say.'' diye buyruldu. Yani nefse emmare daima ruhunu dünya hayatının muvakkat lezzetlerine, doğrusu kendisinin fani vatanında ikamet etmeye davet edip Allah'tan başkasına taptırmak ister. Bir takım yaldızlı ve sihirli telkinlerde bulunur. Aldırış etme, asli vatanın dünya hayatı değil, ondan ayrılmış olduğun cennettir.'' Buna ölümü göz önünde bulundurmakla doğrusu rabıtayı mevtle nefsini inandırırsın demektir. Tacuddin i̇bn Ataullah diyor ki her masiyetin kökü, her gafletin esası ve her şehvetin sebebi eşit illeti nefse emmareden razı olmaktır. Yani telkinlerini kabul etmektir. Her taatin kökü, her uyanıklığın esası, her iffetin sebep ve illeti nefse emmareden razı olmamak ve telkinlerini reddetmektir. Bütün ehli tasavvuf ve Müslüman alimleri, hatta uluhiyeti kabul eden hükema, i̇bn Ataullah'ın bu sözünün kazıyesinde ittifak ettiler. İnsanın iki yolu var. Bir, nefsinden razı olmak, ona uymak. iki, telkinlerini reddetmek. Allah Teala'nın hükmünü kabul etmek ve Resulüne ittiba etmektir. Üçüncü yol yoktur. Bunun için her şeyden evvel nefsi emmareye mukalefet etmek, onun telkinlerini reddetmek, Birlikte Allah Azze ve Celle'nin hükümlerini kabul etmek ve ona teslim olmak her şeyden önce farz olan vazifedir. İşte bu vazifeye terbiye-i nefs denilmektedir. Ebu Hafs radıyallahu anh diyor ki, Kim nefsini töhmet altına almaz ve her vakitte onu kontrol etmez, her halde ona muhalefet etmez, sair günlerinde onu tiksindiği şeylere, eşit İslam dininin hükümlerinin kabulüne çekmezse şüphesiz o mağrurdur, eşit gurura kapılmıştır. Ve kim hüsnü niyetle nefsine bakar, isteklerini güzel görürse o da helak olmuştur. Aya, akıl sahibi, kalpteki gözleri olan hiçbir vakitte nefsinden razı olur mu? Şereflinin oğlu en şerefli, şerif olan Yusuf peygamberin sözünü bize Kur'an-ı Hakim naklederek şöyle buyurur. وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ الْأَمَّارَةٌ بِالسُوءٍ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي اِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ve ben nefsimi temize çekmiyorum ama İslam dinine teslim olmayan nefs daima çirkini ve günahları şiddetle emredicidir. Rabbimin esirgediği nefs müstesnadır. Gerçekte Rabbim gafur ve rahimdir. Şeyh Cüneyd-i Bağdadi de diyor ki nefsin Rabbinin taat ve ibadetinde olsa bile yine de ona güvenip teslim olma. Şeyh Abdülkadir-i Geylani Kaddasallahu Sirrahu Subhani diyor ki Afiyette hud belada olmak üzere nefsin iki hali vardır. Üçüncüsü yoktur. Belaya yakalandığı zaman feryat eder, sebeplerden korkar, şikayet eder, kaderi ilahiyeye karşı itirazda bulunur. Sümme haşa, Rab Taala'nın rububiyetini töhmet altına alır, sabırsız olur, Allah Taala'nın hükmüne rıza göstermez, hatta muvafakat da etmez, su edep ve tesiri sebeplere isnat etmekle şirke düşer. Afiyet ve nimette olduğu zaman oburluk yapar, kibirliliği taslar. İstek ve arzularına uyarak nimetleri sadece kendisine tahsis etmek ister. Şehvani isteklerinden herhangi birisine ulaştı mı hemen akabinde başka bir isteğini yerine getirmeye çalışır. Ulaştığı her bir nimetten daha alasına ulaşmayı arzular. Allah Teala tarafından isteği verildikçe sahibini daha zor bir duruma sevk eder. Ve nihayetsiz maksatları var hepsine ulaşmak ister. Bir bela başına geldi mi kurtuluşunu diler. Kurtuldu ise yine edepsizliğine dalar. Onun islahı, istek ve arzusundan ayrılıp Rabbinin hükmü kazasını kabul etmesidir. Ne vakit ki kendi kendine tapmaktan kurtulup Rabbine mümin bir abd olursa, işte o andan itibaren allah Teala da onu ahiretine zarar verecek şeylerden kurur. Nitekim hadis-i şerifte, اِنَّ yahmi تَعَالٰى لَيَحْمِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الدُّنْيَا وَهُوَ يُحِبُّهُ Kema tahmunu maridikum taama ve şerabe tahafun Gerçekte Allah Teala mümin kulunu dünyanın fani lezzetlerinden korur. Kulu o fani lezzetleri sevdiği halde. Nitekim kendisinden korktuğunuz için hastalarınızı yemek ve içmekten koruduğunuz gibi diye buyurulmaktadır. Eğer insan bela halinde olsun, afiyet halinde olsun, Rabb-i Teala'ya dülceler hazretlerine döner, sadece ona kul olursa Allah Teala onu kulluğu sebebiyle Taksiratta bulunduğu takdirde belayı göndermek sebebiyle fani olan lezzetlerden ayırtır. Ve bin netice insan, ruhu ve kalbiyle insandır. Nefsi ve hevası cihetiyle de hayvandır. Akıl ise bunların aletidir. Bir kere nefs onu ele geçirir, bir kere kalp.